Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehjihi ve men ittebahu bi ehsen ila yevmiddin Allah subhanahu ve teala nasip ederse inşallah Me'ariz suresini bugün tamamlayacağız tefsirini hatırlayacak olursanız en son işlediğimiz derste Allah müminlerin vasıflarından bahsetmişti ki o müminler namazda daimi olan, namazı sürekli kılan, o müminler ki mallarından Allah'ın hakkı olan, dinin hakkı olan payı çıkartan, o müminler ki namuslarını ve iffetlerini koruyan, zina yapmayan, zinanın her türlüksünden, bakma zinası, görme zinası ve benzeri e, işte fercin zinası gibi zinanın her çeşitinden uzak olan insanlardı. Allah subhanahu müminlerin vasıflarını saymıştı bu ayetlerde. Sonra şöyle diyerek Rabbimiz devam ediyor. Arif suresi 36. ayet فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَبَ لَكَ O kafirlere ne oluyor da diyor, bakışlarını sana çevirmiş de gidiyorlar. Tabii muhti'in ayette geçen bunun manası hakkında alimler birçok söz söylemişler. Birinci grup demişler ki muserri'in yani çok aceleciler. Sana doğru hızlı bir şekilde sürü halinde geliyorlar. Ki bu bütün peygamberlerin ortak sünnetidir. Ne zaman hak davete kalkışsalar, ne zaman insanları hakka çağırsalar kafirler toplanırlar. Fövç fövç topluluk topluluk o Müslüman topluluğun üzerine yürümeye kalkarlar. Bu bütün kafirlerin her dönemde ortak sünnetidir. Bugün bütün dünya devletlerinin ortak terörizmle mücadele başlığı altında. Bütün dünya devletlerinin imzaladıkları ortak anlaşmalar bu Allah'ın sünnetini ortaya koymaktadır. Onların terörle mücadele dedikleri şey şeriatı isteyen sakallı Müslümanlarla mücadele etmektir. Amerika'da soğuk savaş sırasında Rusya ile soğuk savaş olduğu dönemde bir anket yapmışlar. Demişler ki terörist kimdir? Herkes demiş ki komünistlerdir. İkinci soruyu sormuşlar demişler ki komünizm nedir kimse bilmiyor. Kafalara beyinlere öyle bir işlenmiş ki Şimdi yeni terörist, Amerika'nın insanların kafalarına medyayla, gazetelerle, televizyonlarla, internetle işlediği terörist, uzun sakallı, Müslüman olan insanlar, bizim gibi insanlar, görüntüde bizim gibi olan insanlar, bunu filmlere işliyorlar, reklam panolarına işliyorlar, ta insanların bilinçaltına bunu yerleştirmek için. Sakallı eşittir öcü, eşittir terörist. Bu bütün peygamberlerin başına gelen Imtihan, başına gelen bela ve musibet bizim de başımıza gelmiş bir durumda. Bütün kafirler toplanmış bir vaziyette bütün dünyada ortak aynı propagandayı yapıyorlar. Sakallı eşittir, teröristtir. Ahmak insanlar topluluğu da bilmiyor ki tabi olduklarını iddia ettikleri peygamberin göbeğine kadar sakalı vardı yani. Hiç kimse de bunu düşünmüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam göbeğine kadar sakal koymuştu. Buradaki sakallıya küfrediyor. Ama diyor ki ben Muhammed'in ümmetiyim diyor aleyhissalatü vesselam. İnsanlar çelişki içerisindeler. Dediğimiz gibi ayetteki bu kısmı alimler ne olarak ifade etmişler? Toplu bir şekilde gelmeleri. Bir grupta demiş ki ikinci görüş olarak Muhtiinden kaset nadirine ileke. Sana bakıyorlar. Yani bakışlarıyla nazar etmeye, peygamberi işte zayıflatmaya çalışıyorlar. Ayrıca kafirler her zaman Müslümanları gözetlerler. Her zaman bu böyledir yani. Bugün de maalesef öyle Bakıyorsunuz teknolojik bütün imkanları Sakallıları takip etmek için kullanıyorlar Ortam dinleme ses e, Telefon dinleme e, Bütün yazışma e-mailleri takip etme Özellikle Amerika'da Mesela e-maillerin depolandığı bir yer Olduğu söyleniyor işte haberler ne kadar doğru Allah bilir subhanahu ve teala da İşte orada Allah, İslam Cihat gibi kelimeler geçtiği zaman Hemen maili kenara ayırıyor Makine otomatik olarak Sonra o adamı takibi alıyorlar. Bu adam kimdir, necidir, ne yapar diye. Yani İslam'a açılmış bir savaş söz konusu. Ama Allah hamdolsun, vamakar ul vamakar Allah, vallahu khairul makirin. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ve Teala Bugün terör diye insanların kafalarına sakallıları İslam'ı kötü gösterme projesini güden batiller kendi tuzaklarını kafalarına geçirdiler. Çünkü Avrupa'da şu anda en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir bunlar resmi devlet rakamlarıdır Almanya devletin resmi rakamına göre her gün 4 tane Hristiyan Alman İslam'a geçiş yapıyor Tabii kimisi Nurcu oluyor kimisi Nakşi oluyor kimisi Bektaşi oluyor yani sapık fırkaların mültesip oluyorlar ama Allah hidayet etsin onları İslam'a tevhide ama netice itibariyle Hristiyanlıktan İslam'a geçmeleri bile bir adımdır yani oradan sonrası artık kişinin ile alakalı bir durumdur demişler ki Başka başka tevillerle farklı farklı izahlar yapmışlar ama dediğimiz gibi genel racih olan söylediğimiz şekliyledir iledir. Kafirlerin Müslümanları sürekli gözetlemesi o zaman da peygamberi bu şekilde karşılıyordu kafirler. 37. ayet Anil yemini ve ani şimali izin. Sağa sola bölük bölük parça parça dağılarak diyor. Alimler demişler ki muteferrikin yani ayrılmışlar fırkalara ayrılmışlar. Kafirler böyle bir tek savaş bir tek safta İslam'a karşı savaşıyorlar ama kendi aralarında da savaşıyorlar bakıyorsunuz İran'la Amerika birbirini kedi köpek gibi yiyorlar veya Suriye işte Suriye ile Amerika siyaseti uymuyor bütün dünya medyası Beşar Esad'ın aleyhine şey yapıyorlar e propaganda yapıyorlar ki Beşar düşsün Beşar işte halkına diyor. biz oraya demokrasi getireceğiz halka özgürlük getireceğiz e, Kılıfında da bulmuşlar bizde bir söz var minareyi çalan kılıfını uydurur Adam petrolleri çalıyor. Kılıfı da demokrasi özgürlük getirme bahanesi. Artık çocuklar biliyorlar bu mevzuları. Hani bırakın aklı başında büyüklerin idrak etmesini. Çoluk çocuk artık biraz haber takip etseler biliyorlar Amerika'nın yalan söylediğini. Dünyadaki en büyük petrol rezervi şu anda Libya'dadır. Yani Libya'da kattafinin düşmesi öyle şey değildir. Yani tevafuk böyle rastlantı. Zaten 1999-2000 yılının başında Bill Clinton... Ve Condoleezza açıklamaları vardı. Onlar diyorlardı dünyada şu kadar ülkenin sınırları değişecek biri de Libya'ydı. Kendi ağızlarıyla söylemişlerdi. Önce Kaddafi'yi düşürdüler sonra Libya'yı ikiye ayırdılar. Kuzey Libya, Güney Libya. Sonra Güney Libya özgürlüğünü ilan etti ayrı bir devlet olarak. Şu anda Libya onu tartışıyor. Nasıl yaparlar? İşte Libya halkı bir bütündü biz bir bütün olarak kendi özgürlüğümüzü yapacaktık falan. Milletin eline şeker vermişler elinden altını almışlar. Millette özgürlük bahaneleriyle üç kuruş ekmeğe, üç kuruş para talim bir şekilde küfre razı olmuş. Ne dünya var ne ahiret. Allah diyor hasire dünya vel ahira. Dünyada hüsran, ahirette hüsran. İnsanlar bu şekilde zelil olarak yaşıyorlar. İzzetli olmak Allah'a kul olmaktan geçer. Ya adam oluruz, Allah'a kul oluruz, Allah bizi izzetli kılar. Ya da Allah'tan başkalarına kul oluruz. Allah hem dünyada zelil eder hem ahirette zelil eder. Yapacak başka bir şey yok. Başımıza gelen sıkıntı ve musibetlere sabredeceğiz inşallah. <gülüyor> ayette dediğimiz gibi e, onlar sağ yani doğuya ve batıya doğru sağa sola topluluklar halinde ayrılıyorlardı demişti ayette. Sahih müsine bir hadis var. Peygamber sarsam ashabının yanına çıkıyor ve bakıyor ki ashabı farklı yani ayrı ayrı cemaat olmuşlar namaz kılıyorlar. Nebi Sallam diyor ki mali arakum ezin. Size ne oluyor da sizi ezin görüyorum. Aynı ayette geçen ifadedir. Anil yemin ivani şimal ezin. Ezin kelimesi ayrı ayrı grup grup demektir. Dediğimiz gibi ayette Allah Subhanahu ve Teala burada bir şey işaret ediyor. Kafirler size karşı bir savaşsalar da kendi içlerinde nedirler? Fırka fırka diller. Onların ortak çıkarlarının neticesinde ne yaparlar? Onlar sizinle mücadele ederler. Düşmanımın düşmanı dostumdur felsefesi insanlar arasında bayağı yaygındır. Evet, 38. ayet ayet ma'ukul in minhum ayyutu kalle cennetine naim. Onlardan her biri naim cennetlerine gireceğini mi zannediyor? Yani bunundan kendini mi kandırıyordur Allah سبحانه teala Hem bu kadar sapık yollar tutturacaklar hem bu kadar saçmalığın içerisine girecekler, Allah'tan başkalarını ibadet edecekler, onu da İslam diye millete yedirecekler. İşte bakıyorsunuz bugün internet ortamında biraz gazeteleri, medyayı takip eden varsa, 50 tane şabalak var, çıkarmışlar din adamı diye. Bir tanesi Zekeriya Beyaz, bir televizyon programında önüne Kur'an koyuyorlar, okuyamıyor yani. Onun kavgasını yapıyor Abdülazir Bayındır'la. Diyor ki okusana Kur'an'ı. Ya ben okuyorum, ben şimdi okumak istemiyorum. Ya, okusana şu ayeti diyor ayetin Arapçasını okumaktan aciz bir adamı din adamı diye çıkarmışlar. Adnan Oktar gibi affedersiniz genel ev sorumlusu bir tane argo bir söz var söylemeyeceğim. Her programı 3-5 tane fahişe çıkartıyor. Devlet ona kanal açıyor, yayın yaptırıyor. Her tarafta adam kendince bir din anlatıyor. Heva dini ortaya koymuş. Bakıyorsunuz başka sapık diğer işte Nazım Kıbrıs'ı midir ne de bir zındık var. Yani o kadar pis menheşler, o kadar pis fırkalar var ki hepsi sakallı şeytan bunların. Hepsinde sakal var ama şeytan bunlar aslında. Yani zahirde öyle Müslümanmış gibi görünüyorlar. Dediğimiz gibi Allah subhanehu teala diyor ki bu kadar fırkaya ayrılacaklar. Kafirler böyle sapık, farklı yollara girecekler. Sonra da zannedecekler ki hepsi naim cennetlerine girecekler. Nebisi Aleyhisselam ne dedi? Ahmak o kişidir ki nefsin her istediğini yapar. Ondan sonra da Allah'tan cenneti talep eder. Allah burada herkesi tehdit ediyor. yani Öyle 3-5 tane yaptığınız amelle sapık, bozuk itikadınızla beraber yaptığınız yarım yamalak amel sizi kurtarmayacak, cennete giremeyeceksiniz diyor. Ve ardından Allah Subhanahu ve teala 38. ayetten sonra diyor ki İnna mimma ya öyle yağma yok diyor. Ayetin devamında. Şüphesiz biz onları bildikleri şeyden yarattık. Allah bizi bir meniden subhanahu teala yarattı bir parça sıv yani insan bu kadar pis yani bu kadar kötü bir şey yani yani insan aslında kendine bir baksa aslında, afed çok özür diliyorum Allah haktan hayretmez. İnsan insan kendi çıkardığı meniden iğrenir kendisi için pis bir şeydir üzerinde 5 dakika kalmasına sabredemez hemen temizlemenin 50 tane yolunu arar insan öyle bir sudan yaratılmış bir varlık yani Allah niye bunu zikrediyor subhanahu ve teala? yani haddinizi bilin diyor yani siz nesiniz ki yani Allah'a karşı baş kaldırmışsınız, isyan ediyorsunuz, Allah'a küfür ediyorsunuz. Yani sadece bunu şirk, küfür boyutunda algılamayın sevgili kardeşleri. Yani biz tabii tehli Müslümanlar hep böyle naslara baktığımız zaman zannediyoruz ki hep müşrikleri konuşuyor. Ya öyle değil. Ya biz de günah işliyoruz, fısk işliyoruz, mahsiyet işliyoruz yani. Allah bize de haddimizi bilmemizi haber veriyor. Ya size ne oluyor ki diyor yani pis bir sudan yaratılmışsınız ya, pis... Pis, kendinizin bile iğrendiği bir avuç sudansınız. Allah'tan korkun diyor. Allah bizi kendisinden korkmaya davet ediyor. Sonra devamındaki tabii bu meniden yaratılma mevzu sade bu ayette anlatılmıyor. Bakın Tarık suresi 6 ve 7. ayette Allah diyor ki: "Huluka indafiq." Allah insanı diyor fışkıran bir sudan yaratmıştır. Yani haktan haya olmaz meni fışkırarak çıkan bir insanın bedeninden sıvıdır. Normalde mezi diye bir sıvı da çıkar ama o fışkırmadan akışkan bir şekilde gelir. Bu sadece küçük abdest almakla hallolur. Ama meni çıktığında insanın gusül abdesti alması gerekir. Allah diyor ki biz onu fışkıran bir sudan yarattık. Yahrucu min beyni sulbi ve taraib. O su ki nerede çıkar? Şu belde var ya bel. Belde bellen arasından yani insanın erkeklik organının olduğu yerden çıkar. Allah Subhanahu ve Teala Tarık suresinde buraları tafsilatla anlatıyor ki bak yeriniz burası ha kendinizi bilin yani kendinizi bir hat zannetmeyin şimdi müşrik toplumun yaygın olan bir karakteri var bugün yani facebook diye bir bela çıkarmışlar fitne yani herkes resimlerini saçıyor oraya herkes dünyanın en güzel kadını kadınlarda herkes en yakışıklı erkek hevalarını öyle bir tapıyorlar ki yani oradan fotoğraf buradan fotoğraf onu paylaş hangisi daha güzel hangisi daha yakışıklı ya arkadaşım bir nereden çıktığına bak ondan sonra affedersin kendinle övünürsün yani. Yani çok özür diliyorum tuvalette herkesin ne yaptığını herkes biliyor. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala böyle e, tafsili bir şekilde e, insanın yaratılışından, yaratıldığı sıvıdan bahsediyor ki insan haddini bilsin, yerini bilsin diye. Çünkü insan haddini bilen bir varlık değildir. Hasan'ın Basru'nun dediği gibi rahimahullah, Hastalıklar olmasaydı diyor insanın burnu kibirden yere inmezdi diyor. Hastalıklar olmasaydı insanın kibriden dolayı burnu yerin inmezdi. Hep burnu havada gezerdi insan. Allah o yüzden yüzümüzün tam ortasına en güzel yerimize burun gibi bazen affedersiniz irinin aktığı bir şey koymuş yani. Yani hepimiz haddimizi bilmek zorundayız. Hiçbirimiz dünyanın en güzel varlığı değiliz. Hiçbirimiz küçük dağları tepeleri yaratmadık haşağı. Yani biz bir hiçiz. Allah bunu tanımlamak için söylüyor. O yüzden haddinizi yerinizi bilin. Haddi bilmek, insanın kendini bilmesi Rabbine karşı edebini ve saygısını beraberinde getirir. İnsanların bakın, birincisi her şeyden önce Rabbine karşı saygısı ve edebi olması gerekir. İkincisi insanların birbirlerine karşı saygı ve edebi korumaları gerekir. Kim ne kadar Rabbi ile saygısını ve edebini koruyor ise kardeşleriyle de o kadar saygısını ve edebini koruyordur. Kim kardeşlerine kadar edep ve saygı sahibi değil ise Rabbine karşı da saygı ve edep sahibi değildir. O yüzden Allah subhanehu teala kendisine karşı saygı duymamızı bizden ister. Allah subhanehu teala bundan razı olur. O yüzden Müslümanların ne yapması gerekir? Rabbine karşı saygılarını edepleni bilmesi gerekir. Tabi o edep de Ya Rabbi senden işte sana karşı edebimizi biliyoruz demek değildir. Haram ve helal sınırını çiğnememektir. Allah'ın emrettiği şekilde güzel bir ahlaka sahip olmak Allah'a karşı edebi bilmek demektir sevgili kardeşler. Mesela bakın Kıyamet suresi 37. ayet gene Allah subhanehu ve teala diyor ki أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِي يِيُّمْنَ İnsan diyor yani bir meniden bir nutfe kılınmış değil midir yani? Yani bir meni kadının rahmine yapışıyor o rahim duvarında o resim kısıkı tutunuyor. Melek geliyor ona işte Allah'ın emrettiği şekilde üflüyor, şekillendiriyor ve oradan bir canlı çıkıyor. O da insan oluyor daha sonra annenin karnından çıkarak doğarak. Allah burada gene diyor ki o bir meniydi de biz onu lütfe kılmadık mı diyor insanoğlu için. Gene bakın Peygamber Sasab'ın Rabbinden naklettiği bir hadisi kutsi de Allah subhanahu wa Teala diyor ki Yakulullahi Teala İbni Adem ey Adem oğlu diyor ani ta'cuzuni yani sen mi beni aciz bırakacaksın diyor. Laqad khalaqtuke min misli Ben seni şöyle bir şeyden yarattım diyor yani. O şöyle bir şey dediği meni yani. Ya yani pis bir su. Allah azze ve celle hep dediğimiz gibi bu gibi şeyleri böyle tafsili anlatıyor ki insanlar haddini ve yerini edebini bilsinler. Çünkü insan unutkan bir varlıktır. Yani ne kadar doğru bir tefsirdir Allah bilir ama ilim ehlinden bazıları demişler ki insana insan denmiş. Çünkü çokça unutmasından dolayı. Arapça nesiye unuttu demektir. Arapça nesiye unuttu demektir. İnsan de bu kelimenin kökeninden türemiştir diyor bir takım alimler. Ama bu görüş zayıf bir görüştür. Çünkü insanın, insan diye isimlendirilmesinin doğru tevhili e, ayette geçen inni ene sunara ayeti gereği ben bir ateş gördüm kelimesinden türemiştir. İnsan görüldüğü için insan adını almıştır. Cine de cin denmiştir görünmediği için. Cine de cin denmiştir görünmediği için. Çünkü Allah ayette diyor ki felemme cenne aleyhi Ne zaman ki gece onu örttü. Cenne yani görünmez hale gelmesi demek. Gündüzü örtüyor artık görünmez hale geliyor. Cine bu yüzden cin denmiş. insana da göründüğü için insan denmiş. Ama bir grup ulema az önce de ifade ettiğim gibi e, insana, insan denmesinin sebebinin çokça unutkan bir varlık olmasından dolayıdır demişler. Allah teala da devamındaki ayette diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ İşte e, meşrik ve maghrib Arapça doğu ve batı demek. Buraların Rabbine yemin olsun ki diyor Allah Subhanahu ve teala. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِبِ وَالْمَغَارِبِ İşte doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki diye. Allah Subhanahu ve teala burada e, La, Arapçadaki La kelimesini kullanmış. Alimler bunu biraz izah etmeye çalışmışlar. Demişler ki burada bunun kullanılmasının sebebi şudur. Arapçada siz bir şey söyledikten sonra üzerine bir şey bina edecekseniz önce böyle uyarmak için ela innehum onlar şöyle değil midirler şeklinde bir ifade kullanırsınız demiş alimler. Dediğim gibi netice itibariyle Allah Subhanahu ve Teala burada bizim dikkatimizi çekmeye çalışmış. Demiş doğunun ve batının, doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki inna la kadirun. Şüphesiz biz neyiz? Kadiriz. Ne yapmaya kadiriz? insanı öyle bir hale getirdikten sonra nedir? Ölü, ölüm haline ve ondan sonra kabre koyup kabirden tekrar diriltmeyi biz kaderiz Bunu yapacağız diyor. Çünkü insanların çoğu dilleriyle bunları iman ettiklerini söyler ama kalpleriyle iman etmezler. Yani kendinizden dem vurun. Hepimiz kendimizden şimdi dem vuralım. Ne kadar ölü tefekkür ediyoruz? Ben kendi adıma konuşuyorum. Bu hafta belki bir kere aklıma hani elime bir şey battıysa canım yandıysa veya kalbim biraz hızlı nabzım attıysa belki ölümü hatırlamışımdır veya hatırlamamışımdır. Yani ölümü hatırlamak demek, a ölüm var demek değildir yani. İnsanın vücudunu titremesi demektir ölüm. Yani derisindeki tüylerin diken diken olması demektir ölüm. İnsanın içerisinin böyle patlayacakmış gibi daralması demektir ölüm. İnsan gerçekten ölümden korkmuş olsa gece sıkıntıdan ve dertten uyuyamaz. Bakın dünyevi bir sıkıntınız olduğu zaman maddi olsun manevi olsun dünyevi bir sıkıntı ve derdin iç içerisine düştüğünüz zaman o gece sabaha kadar uyuyamazsınız. İnsanın genel fıtratı budur. Eğer ahiret gibi bir derdi varsa insanın geceleri sabaha kadar böyle uyuyamaması lazım. Ama bize dönüp baktığımız zaman bizim hayatımızda böyle bir olgu yok. Çünkü biz gerçekten Allah'tan hakkıyla korkan bir topluluk değiliz. Başkalarını eleştirmek, başkalarının eksiklerini ve ayıplarını ortaya koymak çok basit bir meseledir. Herkes bunu çok rahat yapabilir. Asıl mesele ve mevzu, asıl yapılması zor olan nokta insanın kendi ayıplarını ortaya koyabilmesidir. Ayıplarını ortaya koyduktan sonra da kendini bunlardan arındırabilmesidir. O yüzden emri bil maruf bize emredilmiş bir şeydir. Çünkü biz ayıplarımızı her zaman göremeyiz. Bize birilerinin ayıplarımızı hatırlatması gerekir. O yüzden Allah bize ayıplarımızı bu ayetlerde hatırlatıyor. Diyor ki bak yeriniz burası. Haddinizi bilin, yerinizi bilin, bana karşı kibirlenmeyin, ibadette müstekbir olmayın, acizliğinizi bilin. Biz çoğu zaman acizliğimizi unuturuz. İslam'ın başkalarına büyüklenmek ve böbürlenmek, kibirlenmek sayarız. İslam'ın böyle olduğunu anlarız biz. Halbuki İslam başkalarına karşı de değil Allah'a karşı zelil olmak başkalarıyla uğraşmamaktır. Bakın geride kalanları ileriye almak gibi bir derdiniz olursa siz de geride kalanlardan olursunuz. İşinize bakacaksınız. Allah bunu emrediyor. Yani ne demek istiyorum? Yanınızdaki insanlar hata ediyor. İşte onun ahlakı böyle, bunun işte imanı böyle, bunun bilmem şurası böyle, bunun kaşı böyle, bunun gözü böyle, bunun saçı böyle... Geride kalanlarla uğraşmaktan ileri gidemezsiniz. Siz ileri giderseniz ya sizinle beraber gelecekler insanlar ya da sizi terk edecekler. Çünkü dayanamazlar, kaldıramazlar sizinle olmayı. Yani düşünün ki siz kendinize bakıp her gece gece namazına kalkan bir sanın, sizinle misafir olan bir adamsa gece ister istemez ne yapacaksın? Adama uykusunu böldüreceksin. Haydi kalk diyeceksin. Veya işte sabah namazları daha düzenli onun haricinde nafile mesela oruç tutuyorsun. Adam evinde misafir kardeş bugün oruç tutacağız. E adam Yani ya sana ayak uyduracak ya da senin evi terk edecek yani üçüncü bir çaresi yok. O yüzden biz her zaman kendi nefsimize bakmak zorundayız Müslümanlar olarak. Daha ileriye kendimizi götürebilmek için daha düzgün bir hale gelebilmek için Allah Azze ve Celle bizden ne yapar böyle bir hali talep eder ister. Evet. 40. ayette de Allah böyle söylemişti. 41. ayet: "Ala ennubeddile hayran minhum ve bi Allah diyor ki: "Biz onu daha hayırlısıyla değiştireceğiz." diyor. Biz onu daha hayırlısıyla değiştireceğiz. Yani buna kadiriz diyor. اِنَّا لَا قَادِرٌ demişti ya biz buna kadiriz. Neye kadirsin ya Rabbi? اَلَا أَنْ نُبَدِّلَ Khayran minhum. Onlardan daha hayırlılarını getirmeye kadiriz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Bakın Muhammed suresi 38. ayet. وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالَكُمْ Eğer siz değişmezseniz, İslam olup kendinizi değiştirmezseniz Allah sizi giderir, Başkalarını getirir, onlar da sizin gibi olmazlar. Bu tehdit bize. Allah buna kadirim diyor. Şimdi çoğu insan İslam'a girer. Müminlerin hep duası vardır Kur'an'da. Derler ki müminler Rabbimiz bizi zalimlere fitne kılma. Ben hep derdim ki mümin niye böyle bir dua eder? Böyle bir dua etmesinin illeti ve sebebi Allahu Alem şudur ki İnsan öyle fiiller ve icraatlar yapar ki, şahıs olarak, insan olarak yanındaki insanlara fitne olabilir. Onları dinden saptırabilir. Böyle bazı icraatları olabilir insanın. O zaman zalimlerin sapmasına vesile ve sebep olabilir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala bize şu Tejrabun suresindeki ayette olduğu gibi sabretme emretmiş, emretmiştir. Diyor ki, biz sizin bir kısmınızı bir kısmınıza fitne kıldık, etasvirun, sabredecek misiniz diyor. Allah yani sabretmemizi istiyor subhanahu wa ta ta'la bizden. Netice itibariyle birçok insan vardır ki İslam'a girdikten sonra bazı bu gibi basit muaşeret ilişkileriyle alakalı olan sıkıntıları gündeme getirip önce Müslüman cemaati terk ederler sonra İslam dinini Müslümanları terk ederler. Bunlar senelerdir aynı bir filmin tekrar kareleri gibi tekrar tekrar izlenen şeylerdir. Her dönemde bunlar gerçekleşmiş, herkes de buna şahit olmuştur öyleyse insan kendini dinin kendisine muhtaç olduğunu düşünmeyecek kendisinin dine muhtaç olduğunu düşünüp sabredecek kendisinin dine muhtaç olduğunu düşünüp sabredecek hasan Basri Basri'ye Allah rahmet etsin diyor ki ya sabredin ya da helak olursunuz başka çaremiz yok yani hepimiz sabretmek zorundayız yoksa Allah bizi giderecek bizim yerimize sabreden bir topluluk getirecek Allah bizi giderecek Bizim yerimize veliyad billah sabreden bir topluluk getirecek. Bakın başka bir ayet daha. En'am suresi 89. ayet. Feiyyekfur biha haula i faqad vekkalna biha biha bi <-kâfirin> Eğer diyor küfreder iseler bunlar. O zaman ne yaparız biz? Onların yerine bir kavmi vekil kılarız. Yani onları giderir, onları yerine getiririz. Leysu biha bi kafirin. <feyy -hâ> Onlar da gönderdiğimiz şey ne olmazlar? Kafir olmazlar. Nankör olmazlar. Onu arkalarına atmazlar. Yani ona sımsıkıya sahip çıkarlar. Bakın insanın Allah'ın dinli şiarlarına ve Allah'ın dinine olan bağlılığı imanıdır. Elimizde bir termometre gibi iman ölçer yok ki adamın kalbine koyalım da imanını ölçsün adamın. Neyle ölçeceğiz? Dini olan sıkı sıkı bağlılığıyla ölçeceğiz. Kim Allah'ın dinine sımsıkıysa gecesini gündüzünü bütün vaktini Allah subhanahu wa harcıyor ise o zaman o adam Allah subhanahu wa ta'ala'nın dininde samimi bir insandır. O yüzden Allah'a karşı edebini bilen bir insandır. O yüzden Allah subhanehu ve teala onu bu dinde sebat ettirir. İntansurullaha yansurkum ve yuthabbit aktamekum. Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Ayaklarınızı bu dinde sabit kılsın. Allah subhanehu ve teala bizden dinine yardımı ister. Bütün musibetlere rağmen, bütün sıkıntı ve meşakkatlere rağmen ki hiçbir davet sıkıntısız ve meşakkatsiz elde edilmemiştir. Dünyalık en ufak nimetler bile sıkıntılar sonucunda elde edilmiştir güzel kardeşlerim. Bakın bir ev satın almanız, bir araba satın almanız senelerce çalışıp para biriktirmenizin sonucunda elde edeceğiniz şeylerdir. Biz öyle bir hayır istiyoruz ki bütün herkes ıslah olsun, bütün şirk, küfür, haram hepsi ortadan kalksın. Herkes İslam olsun ama biz hiç sıkıntı çekmeyelim. Öyle bir şey yok. Yani ne dünyada öyle bir şey var, ne ahirette öyle bir şey var. Bu ne şer'an uygun ne aklen uygun. Akla da şeriata da nedir bu? Tersdir. Allah Subhanahu ve Teala azza ve cel bizden sabretmeyi istiyor. Sabredin, sabredin, sabredin, sabredin. Dilimin tük tükürüğü kuruyana kadar, nefesim ve gücüm tükenene kadar yapabileceğim nasihat sabır, sabır, sabır. Önce ası nefsime sonra sizleredir. İşte maddi sıkıntılara sabırdır, başımıza gelen bela ve musibetlere sabırdır, bir arada kalabilmeye sabırdır. Niye? Öyle bir güçlü topluluk kısım sıkı kenetlenmesi lazım ki küfrü parçalayabilsin. Önünüzde öyle bir küfür duvarı var ki plastikten Kavuççuktan düşünün. Kavuççuk ne kadar şeydir? Değil mi? Çok esnek bir maddedir. Siz kavuççuktan, plastikten olan bir duvara şöyle bir elinizle vurduğunuz zaman onu delemezsiniz. Elimden daha ağır bir kuvvet uyguladığınızda da delemezsiniz. Öyle bir madde olması lazım ki katı, sert öyle bir o maddeye müdahalede bulunacak ki param edecek o maddeyi. Önünüzde böyle bir küfrün duvarı var. Küfrün böyle bir duvarında bizim kadar esnek bir madde delemez. Hiç boşuna duvara gitmeye çalışmayın ya yani. Önce bir maddenin molekülleri nasıl birbirine sımsıkı yapışıp maddeyi meydana getiriyor? Aynı o şekilde Müslümanların birbirlerine kenetlenip bir topluluk olup bir araya gelip o küfrü yıkmaya çalışmaları lazım. Aksi takdirde Bugün yıl olarak 2012 içinde bulunduğumuz yıl. Türkiye Cumhuriyeti kuruladı 80-90 sene olmuş veya en fazla 100 sene işte. Şu 100 senelik tarih boyunca tekrarlanan hep aynı filmdi. Getiriyorsunuz ince bir maddeyi küfrü delmeye çalışıyor. Kendisi parçalanmış bir şekilde gerisin geri dönüyor. Niye? Madde daha sert ondan çünkü. Yani gittiğim delmeye gittiği madde ondan daha sert. O yüzden gerisin geriye döndü. Ya bizler de dinde böyle katı oluruz ya dinde böyle ciddi oluruz ya dinde sıkı insanlar oluruz ya da dediğim gibi öbür gevşekliğimizle beraber gerisin geri gelir böyle. Bakın bütün yumuşayan topluluklara hep gevşemenin sonucunda yavaş yavaş şeytanın acelesi yok. Şeytan acelesi olsa bu kadar sene uğraşmazdı bakın sabırla uğraşıyor işini yapıyor. O zaman Müslümanların şeytandan daha fazla sabretmesi gerekir. Sabırlan işlerini yapması gerekir. Allah da bize bunları her seferinde hatırlatıyor Subhanahu ve Teala. Maariç Suresi 42. ayet. Fezerhum yahudu ya yal'abu. Allah diyor ki bırak onları onlar eğlensinler onlar oynayıversinler. Çünkü hayat nedir kardeşler? Hayat boş bir eğlencedir, oyalanmadır. Allah Subhanahu ve Teala böyle söylüyor. Ve lemu annemel hayatü dunya laibun ve ve Dünya hayatı oyun, boş şeyler ve süstür. Budur dünya hayatı. İnsanlar bunlarda yarışırlar. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ Rabbi رَبِّكَ Ama kalıcı olan, salih olan şeyler Rabbinin katındadır. Rabbinin yanları. Bu başka bir ayet. Allah subhanahu wa salih amellerin kalıcı olduğunu, Rabbinin katında karşılığını bulacağını söylüyor. Allah da bu ayette Sübhanu ve Teala diyor ki kafirleri bırak eğleni versinler. Çünkü bu kafirlerle müminlerin temel farkıdır. Bu kafirler ile müminlerin temel farkıdır. O yüzden bakın küfürde azgınlaştıkça insanlar eğlence sektörü gelişiyor her sene. Her sene yeni bir şeyler. Alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, sinemalar, tiyatrolar efendime söyleyeyim yani ne kadar insan Allah'ını zikretmekten Allah'ı hatırlamaktan alıkoyacak şey varsa hepsinin önü ardına kadar açılmış boş boş şeyler haram olan şeyler şarkı müzik deseniz zaten yani her taraf açık hava disk olmuş yani şuradan geliyoruz derse geliyoruz ana caddede yani pis herif kendi zaten şeytan kendi Kur'an'ını dinliyor zaten yani hani onların müziği şeytanın Kur'an'ıdır haram olan şeydir. Onları onlarla aldatır şeytan. Sen kendin zaten bir pisliğe bulaşmışsın. Arabanın camlarını indirmiş, bütün mahalleye de dinletiyor ya. Yani. yani önceden utanarak haram işlenirdi. Şimdi yani haram işlemeyenler utanıyorlar. Öyle bir güne geldik yani. Her şey tepe taklak olmuş, ters olmuş. Allah böyle bir fitneli günden bizleri kurtarsın. E, amin ve salim olarak. Ma'arife suresi 42 ve 43'e devam ediyoruz. <gülüyor> Fezerhum yahudu ve yalabu ''Bırak onları eğlensinler, oyalansınlar.'' Hatta yulâku yevmehumu levi yu'adun.'' Ta ki vaad edildikleri günle karşılaşıncaya kadar.'' ''Vaad edildikleri günle karşılaşıncaya kadar.'' Belki buraya gelişimin 20. haftası, 25. haftası olsun, 300. haftası. Yani şuraya bir tane bizim davetimize inanmayan bir adam gelse gün otursa, ''Ya arkadaş 300 haftadır aynı şeyler. Ya bıkmadınız mı? Yok bıkmadık arkadaş.'' Yani sonuna kadar böyle. Bu canı Rahman'a Müslüman olarak teslim edene kadar bu iş böyle. Bitmek yok. Bıkmak yok. Geri dönmek yok. Allah subhanahu wa ile karşılaşacağımız güne kadar bu hal üzere sebat etmemiz lazım. Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzuruna çıkacağımız güne kadar sürekli ve sürekli derdimizin Allah subhanahu wa olması gerekir. Allah subhanahu wa derdimiz değil ise وَالْاِيَذُ billah hem dünyada hüsranlık hem de ahirette hüsranlık bizi bekliyor. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ <الْأَجْدَاثي> O gün onlar çıkarılırlar. minel الْاَجْدَاث۪ي Yani kubur. Kabirlerinden. sirahan Sürü olarak. Sürü olarak. Çok kalabalık bir şekilde. Bakın Sahih-i <gülüyor> Müslim'de şey vardır. Bir hadis vardır. İşte insanların ara denen o büyük meydanda toplanmalarını anlatır. Hesap günü. Arasat'a insanlar böyle nebatın bittiği gibi nasıl çiçekler topraktan çıkıyor. İnsanlar da böyle topraktan kalkacaklar ve bir meydana doğru yürüyecekler. Sürüler halinde kalabalık bir şekilde bugüne kadar ölmüş bütün insanlar. Hepsi dirilecekler ve hepsi o bölgeye doğru ne yapacaklar? Akın akın gelecekler. Allah Subhanahu ve teala bunu söylüyor. Sonra diyor ki ki ennehum ila nusubi yufidun. Sanki diyor putlara e, gidiyorlarmış gibi fırlayacaklardır diyor. Sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklardır. E, şimdi burada nusub Allah'tan başka ibadet edilen demişler. Allah'tan başka kesilen kurbanlardır demişler. E, Allah Azze ve Celle subhanahu ve Teala Dünyadayken insanların sürüler halinde Budlan'a taptıklarını Allahu Alem ifade etmeye çalışıyor burada. Çünkü insanlar ne yapıyorlardı? Dünyada topluluk topluluk Allah'tan başkasını ibadet ediyorlardı. Her zaman Allah ibadet eden insanlar sayısını ne olmuştur? Az olmuştur. Bakın Bedir Savaşı sahih rivayetlere göre 315 kişidir. Zaten 15 o gün şehit olmuştur. Farklı rivayetler var bir iki tane ama genel olarak 300 küsur kişidir. Nebi Sazem Bedir Savaşı patladığında ve savaş kızgınlaştığı anda diyor ki secdeye kapanıp Ya Rabbi eğer bugün bu topluluğa yardım etmezsen sana senin arzında tevhid üzere ibadet eden hiçbir topluluk kalmayacak diyor. Tevhid üzere ibadet eden hiçbir topluluk kalmayacak. O dönem ki koskoca dünyada Allah'a tevhid üzere ibadet eden adam sayısı 315. Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği başka bir hadiste Allah diyor kıyamet günü Adem'e der ki ey Adem al ateş ehlini ateşe götür. Ya Rabbi adedi kaçtır deyince her bin kişiden 999'udur diyor. Yani iman ehli temit tehli bu kadar azdır. Dünyada nasıl ki insanlar sürüler halinde putlara ibadete Allah'tan başkalarına ibadete koşuştular. Sanki öyle koştukları gibi Arasat meydanına da topluluk topluluk ne yapacaklar insanlar ve cinler gelecekler hâşiye atan gözleri tarhukum zillah bakışlar diyor korkmuştur hani korkunca fal taşı gibi açıldı gözleri diyorlar ya bir deyimdir Türklerde insanın gözleri büyür korkudan değil mi yani aklı kapanır gözleri büyür kocaman olur Allah diyor hepsinin kabirden kalkınca korkudan gözleri kocaman olacak şurada bakıyorsunuz bir uçak düşüyor bir efendim ne bileyim bir gemi kazası oluyor. Gemi batacakken içinden kurtulmaya çalışıyorlar. Hepsi yalvarıyorlar. Allah'ım kurtar oh my god bağırıyorlar. Tanrım başka yerde hiç akıllarına gelmiyor. <gülüyor> Ama başları sıkıştı mı? Hepsi fıtratta var. Yalvarıyorlar. Yalvarsınlar bakalım. Müminin farkı zaten böyle bir sıkıntıya düşmeden önce Allah'ı hatırlamaktır. Ama kafirler zaten başları sıkışınca hepsi hatırlıyorlar. Korkudan o gün gözleri dönecek... Zilletli bir şekilde zelil bir şekilde gözleri öne düşecek deniyor. Zelil olmuş bir şekilde. Niye? Biliyorlar bugün vaat edilen gündür. Ha, dünyada 300 hafta konuşan bu var vardı. Yalan dediği doğru çıktı adam. Ya, o gün o olacak artık. İnsanlar bunu akıllarına getirecekler. Dünyada konuşulan her şey orada hatırlanılacak. Bununla alakalı birçok nas vardır kitap ve sünnette. Yani Allah'ın izniyle buradaki ortamdan her biri hatırlanacak. Nasıl? Rüya görüyorsunuz. Sonra hatırlı, Aa ben bunu rüyamda görmüştünüz diyorsunuz. Ha burayı rüyada görmüştük ya tabii. Böyle bir şey rüyamda gördüm. Aa rüyamı hatırlamıştım. Evet rüyada da böyle konuşuyordum senle ben. Evet rüyada bu konuşma geçmişti. Ahirette de ya biz dünyadayken bunu konuşmuştuk ya. Zaten insan şu anda uykuda. Ölünce uyanacağız. Millet zannediyor ki ölünce öldük uyuyoruz. Yok ölünce uyanıyoruz şu an rüyayı yaşıyoruz biz rüyanın içindeyken rüyada olduğumuzu bilmiyoruz ki rüyadan uyanınca anlıyoruz her rüyadaymışız diyoruz. biz şu anda uyuyoruz öldüğümüzde uyanacağız ve öldüğümüzde diyeceğiz ki dünya gördüğümüz bir rüyaymış yani keşke o rüyada doğru olanı yapsaydık insan bunun pişmanlığını yaşayacak o yüzden o gün herkes pişman olacak o gün herkes pişman olacak Allah ayette öyle söylüyor subhanahu wa Pişmanlık muttakiye de gelecek diyecek ki keşke daha fazla amel etseydin nimetleri görünce bu kadar az amel edip bırakmasaydım keşke daha fazlasını talep etseydim diye insan kendi kendine ne yapacaktır e, hayıflanacaktır bu da e, ayetin sonu da 44. ayet böyle bitiyor İşte bu diyor sizin daha önce vaat edildiğiniz insanların sizi uyardığı nedir gündür diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala insanlar hep hatırlattılar bunu ta Adem'den bu yana Adem'den bu yana bu hüccet hiç yer yüzünden kalkmadı Adem'den bu yana insanlar hep birbirlerini kimle korkutuyorlar o kıyamet günüyle korkutuyorlar özellikle içinde bulunduğumuz 2012 yılında iyice tavana vurdu bu niye tavana vurdu yok mayaların takvimi varmış 2012'de bitiyormuş yani işte şeymiş mayalar kıyametin 2012'de kopacağına inanıyormuş 50 tane film yapıyorlar. Milletin kafalarına batılı aşılıyorlar. Bir tanesi geçen internette yazıyordu. Yok 2012'de UFO şeklinde şeytanlar dünyaya saldıracakmış. İstila edecekmiş. 50 tane hikaye. Ya saldırsa lan ne olur? E biz Müslüm alsak öldürecekler zaten öleceğiz yani. E 2012'de ölmüş olursun ya. Bu kadar basit. Ama dünyadan hiç ayrılmayacakmış gibi yaşayan insanlar bu gibi şeyleri duyunca korkuyorlar. Ya niye korkuyorsun? Korkmana gerek yok. Diyorlar. Ya küresel ısınma buzullar eriyormuş, sular altında kalacakmış. Ya korkma arkadaşım, bizimkiler yapıyorlar yani. Onlar melekler. Ben Rahman'ın safındayım yani. Ela <gülüyor> inna hizballahi humul Allah'ın hizbi galip olacaklar. Şöyle kâfirlerin varis olduğu, bütün kafirlerin Müslümanlara eza ettiği, Rabbim Allah'tır dedi diye insanları hapislere doldurdukları, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için öldürdükleri, Rabbimiz Allah'tır dedikleri için ellerinde gelen her şeyi artlarına koymadıkları, kafirlerin hakim oldukları, Allah'a ve Resulüne sövülen ama güçsüzlüğümüz nedeniyle bir tanesinin kellesini kesemediğimiz bir dünyada yaşasak ne yaşamasak ne ya. Yok buzul da erimiş de da böyle olmuş da yok yanar da, harekete geçmiş. Geçerse geçsin ya. O icraatları yapan Rahman'ın ordusu olan melekler bırak yapsınlar ya. ya. Allah bizi şu kafirlerden kurtarsın bazı şeylerle onları helak etsin bize güç versin de. Yerle bir etsin Allah. Japonya'da bütün nükleer santralleri yerle bir ettiği gibi Tuznavi'de. Amerika'nın, İsrail'in, onların en büyük yardakçılar olan bu Türkiye devletinin, Azerbaycan devletinin, ondan sonra Suriye devletinin, Mısır devletinin, Avrupa devletlerinin hepsi ortak bunların. Hepsi aynı beraber çalışıyor. Hepsi şeytanın hizmi bunlar. Allah hepsini yerin dibine batırsın da Müslümanlar izzet bulsunlar. Müslümanlar Allah'a küfredildiği zaman o küfredenin dilini kessinler ya. Yani. Ha bak Önder Sav CHP'li bilmem ne çıkıyor. Peygamber'e hakaret ediyor. Arap bedevisi diyor peygambere kafir elif. Allah onu öldürsün. Amin. Böyle bir dünyada yaşa yaşasan ne yaşamasan ne ya? Yani. Anana küfretmişler elini kolunu bağlamışlar hala sövüyorlar. Ya yaşar mısın o dakikadan sonra? Daha kötüsünü düşünün ya. Yakalanmışsınız elleriniz kollarınız kelepçelenmiş gözünüzün önünde karnınıza ticavüz ediyorlar. He? O dakikadan sonra yaşasan ne, yaşamasan ne? Tecavüz nedir? Haddi aşmaktır. Adamlar Allah'a ve Resulüne karşı haddi aşmışlar. Allah'a ve Resulüne ediyorlar. Orada yaşasan ne, yaşamasan ne? O yüzden o Allah'la karşılaşacağımız günden kopmayalım. Koptukça dünyaya bağlanırız. Ama o günün hep hatırımızda o günü tutar isek, Dünyalık hiçbir nimetin elimizden yok olup gitmesi bizim zorumuza gitmez. Ama dünya ne zaman kalbimizde büyürse o zaman kaybetmek de bizim için çok büyük bir olay olur. O zaman iki tercihten dünyamızı seçeriz. Bizim de seçmemiz gereken ahiretimizdir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü sözlerinin güzelliğinden... Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Hafta inşallah Nuh Suresinin tefsiriyle devam edeceğiz. ve Allah nasip ederse Meareet Suresi burada noktalanı 44 ayetti Wa akhir da'wan en rabbil alamin. Subhanakallahumma ve hamdik. Ashhadu alla illa anta astafurka wa tuji.